İtibar, var haber. Allahü Vesselam, ve ala rasulina, ve ala Ve, billahi, ve Müslümanlar, Allah'ın mazlum kulları, Allah'ın şeker kulları. Allah Allah'ın e bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya ve uygulamaya, duyduktan sonra senin ya Yarabbi dinledik ve itaat ettik demeye, duyduklarının bedelini ödemeye, neticede hem dünyada dünyanın afilette aziz bir bahtiyar olmaya Cenab-ı Hakk'ın e bizleri muvaffak eylesin. Allah duyup tabi namış gibi olmaktan semina ve atana diyeceğine semina ve dinledik ama biz gene eski kafadan gideriz, eski günahlardan vazgeçmeyi diyenler gibi yanlışlardan ısrar etmekten gaflete maruz kalmaktan neticede dünyada ve ahirette bütün sermayeyi eritip iflasa maruz kalmakta eli koynunda kalmış öksiyetin çocuk gibi Allah ve Resulü'nü diğer ruhani yonu yiyen yani huzurunda, mağlup olmaktan, vezibülüsü almaktan, yüzü karanmaktan ve mazlum Müslümanları bizleri mazlumahfuz edesin. Muhterem kardeşlerim, Allah ne nimet verdiyse, Allah ne nimet verdiyse arkadan muhafazasını istiyor. Hiçbir nimet verilmesin ki bunu hissediğiniz gibi Nasıl istiyorsanız harcayın, ben size bundan hesap kitap sormam yok, Allah'a böyle bir kanun yok. Ne verdiyse, ne verdiyse kuruşuna varıncaya kadar bu nimet sorulacaktır. Madem ki dünyada bu ahiretse, bizim için en büyük nimet ve sermaye imandır, ameli sahiptir. öyleyse bu imanın muhafazası nimeti mutlaka ve mutlaka bunun bir hesabı olacaktır.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 İstanbul'da su veren bir göndam, Genferimos Gölü. Madem ki o gölü suyundan herkes istifade ediyor, öyleyse herkes o gölü alır, durur, tertemiz tutmaya gayret göstermeli. O suda herkesin istifadesi vardır. Madem ki İslami Yekazlar Celle Celaluhu en büyük nimet olarak gönderdi, madem ki iman-ı İslam bir ihtiyaçtır,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 İslamiyet rahat ve huzura ihtiyacı olan herkesin kemer gıda maddesidir. Ben gelirim buraya, burada yaparım ben işte işimi vesaire, çeker giderim. Din ise dinin yeri camidir. Eğer din diskopya'ya giremez, dükkana giremez, bankaya giremez. Bal gibi girer, bal gibi girer, bal gibi girer. O senin anladığın din anlayışı camide yok o. Veya cami onu temsil etmiyor. O senin din anlayışı kim temsil ediyor.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 Ben işte benim insanım, nihayet bugün öleceğim. Öldükten ben ya bir Hristiyan gibi, bir ateist gibi, bir Mason gibi, bir Kırmızı gibi ölmek istiyorum diye hesap kitabı için yarın mahşere ruh cezaya çağrıldığım zaman ben Müslümanlarla beraber değil, Muhammed Mustafa ile beraber değil, evliya ile beraber değil. Ondan sonra dinsiz, dansuz ne kadar? Belki ee, iman ve İslam bu kadarı varsa, ne kadar zibidi varsa belki Hristiyan ya bizi şu tutusu, beni onlarla beraber huzuruna getir. Ben Muhammed'i istemiyorum. Ben evliya istemiyorum. Ben kitap kitap istemiyorum. Onlarla değil. Ama efendim yani soysuzlarla seni huzuruna gelmek istiyorum diyorsan tamam mı? Ki demezsin sen o kesinlikle. Sen onu söylemezsin. Pekci. Yani bulunduğumuz çelişkinin boyutunu, e yani maruz kaldığınız ziklakın peşin elini boyunu göstermek için bunu misal temsil olarak veriyoruz. Sen ben böyle bir dua etsem, sen de amin. Buna ister misin? Demezsin. Demezsin, demezsin. E belli amin demeyeceğimiz bir duanın peki tarzında dünyaya dünyada öyle bir yaşantıya nasıl? Nasıl, nasıl rızal gösteriyoruz? Bunun anlamı yok. Trafiğin bile bir, bir kanunu vardır. Hayatın da bir kanunu vardır. Trafik herkes kendisine göre trafik uygulaksa trafik alçasına döner, işin içine çıkılmaz. Ben soldan gitmek istiyor, öbürü sağdan gitmek istiyor. Böyle iş olmaz. Hayatın da bir kanunu vardır. Hayvanların da bir kanunu vardır. Cansız varlıkların da bir kanunu vardır. Eee? Seni Cenab-ı Hak Cence Celal'o başıboş bıraktı. Yahsa bu insana elini bırakatır da. Yani ben sizi başıboş bıraktım kendi iyi İyi işin gelirdin öyle mi? Yoo, sıkarak bir mühürlü bir Cenab-ı Hak Cence Celal'o. Namuratlar ve Kürtüs'ün mühürlü bir komşun vardı. Bu komşun efendim çok şiddetli bir hastalığa maruz kaldı. Komşundur, hakkımız var, hukukumuz var. Diğerine gittim. Baktım dışına bir teveccüh ettim, bir baktım yani adamın haline. Hiç iyi, değil, hiç iyi Adamı diyor, zifter, karanlıklar, ne bileyim işte, ee, ben zulmün içerisinde gördüm adamı diyor. Dedim ki, madem ki Cenab-ı Celle Celal bize ee, Allah'ın izniyle kullara yardım yapma yetkisi verdi, şuna bir temeccüye değil, bir hibmet edeyim de, şu adamı sıkıntısından kurtarayım dedim diyor. Bir temeccüye, şimdi bir hamle yaptım, çektim çıkaramadım diyor. Halbuki İsmet Garibullah bu bir doldurduğu gibi namuratani 70 bin evliye gücünde bir insandır Ki Mehdi Aleyhisselam'ın zoruna kadar, zoruna kadar Allah'a insanlara anlatma görevi bana göre bitiyor. Hatta bir mektubunda Mehdi bile geldiği zaman bu fakirin ilminden istifad edecek diyor. Böyle bir zaf böyle bir zaf teveccüh etsin diyor, Yok, yok kurtaramadın Çıkaramadım onu zümbetlerin içerisinden diyor. Haydi bir hamleza yaptın diyor. Bakın gelmedi diyor. Adam ben çektiğince daha bena içeri gitti. Neticede ruhuma şöyle bir mida şöyle bir zuhurat oldu orada. Senin dedi maneviyatın senin teveccühün bu adama fayda vermeyecektir. Çünkü yaşarken Yahudi hayatı Hristiyan hayatı Gayet Müslüm hayatı yaşıyordu. Ben, ben kulumu razı olmadığım insanların yaşantısıyla hayat sırtasının rızam yoktur dedi kendisine. Şimdi yani eğer şu e, yani bedenimizde canımız varsa, kafamızda aklımız var ise, kalbimizde izan var ise, damarımızda kan var ise, azıcık da düşüncelenmezlerimiz varsa bu ne demek bu ne demektir? Bu ne demektir? Bu nesemle bitikare bitikare bitikare büyüyor Allah. Ve şu an biz nereden gidiyoruz? Biz nereden gidiyoruz? Biz nereden gidiyoruz? Hiçbir sağlığa sahibi, hiçbir din sahibi iğnenin tepesi kadar kendi dinini diyanet izlenmeydi tabi vermezken sürekli hep biz zorlanıyoruz. Biz gidiyoruz peki. Biz hepimiz uçlandırılıyoruz. Ya bir dursana, bir baksana ne oluyor? Hep benden gidiyor, hep benden gidiyor. Amerika 20 sene önce vahşi bir apaşiydi. Amerika gene apaşiydi. Geçenlerde efendim Irak'ta ondan sonra Müslümanları öldüren bir Amerikan subayı e, katkı yaptıktan sonra diyor ki yahu diyor insan öldürmek ne güzel şeymiş diyor ya. Amerika diye hayran kaldığımız adi ya medeniyet havarisi, medeniyet değil deriniyet bu adi alçak belki aynı mahşeti yapıyor. Onu yaptığı zaman oh ne güzel oldu vesaire falan filan. E ee, herkesin dediği karakterinin ne bileyim cibilliyeti, cinsiyeti neyse neyi gerektiriyor yapa da bana sıra geldiği zaman niyetten ben, niye ben burun Niye muhamla bir Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Söz konusu olduğu zaman pazarlığa gireriz. Niye işte uyar mı yok işte çağ şudur, budur vesaire falan filan? Bunlar, bunlar var ya, bunlar belki kimliğini yittirmiş insanlar gibi bunlar. Bir insan kimliğine mukayyet olacak. Nüfus cüzdanını muhafaza edeceksin. Nüfus cüzdanını kaybederse kimse sana iş vermez. Kimse seni resmi bir daireye koymaz. Din kimliktir. Din kimliktir. Din kimliktir. Bak AB söylüyor şimdi? Avrupa Birliği. Eğer siz bizimle beraber olmak istiyorsanız tabutların sayesinde benzeyecek diyor. Yani tabutların köşelerini birleştirdiğimiz zaman hak çıkacaktır. Öyle ayrı gayrı yok. Sizin patutlarınız peki baş taraftan şöyle düzgündür böyle, böyle olmayacak. Ya şöyle yukarıya gelecek sonra şöyle olacak yani köşelerik kitap yetiştirdiğiniz zaman hadi çekici böyle olacak. Sizin patutlarınız peki böyle ee, kamburvari oluyor, yanım daire oluyor, öyle değil. Ya bizim gibi düz olacak, düz olacak. Adamlar ki psikolojiyi çok iyi biliyorlar. Nedir o? Yaşantı hangi yönde olursa itikat ve inanç da o itikatette şekillenecektir. İnsanların yaşantıları itikatlarını belirler. Bazıları Rabiyan lavancudur bu. İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanacaksın. Nasıl inanıyorsun peki? Misal, eli sünnet mı eyvallah? Rasulü Ekrem sınavı sever ve sellem, ee, onun izinden giden insanlar gibi yaşıyorsun tamam. İti, ee, yaşantı bu ise eğer iyi ki onlar gibi ise öyle yaşarsan tamam. Bir problem yok, ne no problem. Anla ve lakin öyle inandın da, İngiliz gibi yaşıyorsun. İngiliz gibi hal hareket sahibisin. Jetlerine, ünlüklerine kadar belki bir Alman, bir Fransız, sindem, çubu vesaire, konuşma atıstanlarına varınca kadar tam bir Avrupalı gibi vesaire. Hayır, zamanla intikaz da batı eksemi olacak. Yani dinin çok iyi dinin meselesi bu da hüküleceksin. Ha bir salam ol, ha bir cek gör, ha Müslüman vesaire. Bu neyin nesi? Bu neyin nesi? İslamiyet'te bütün işler ahirete endekslidir. Yani ahiret görülecek, ona göre buradan iman ve İslam suyuna meyil verilecek. İşlerin ahirete muvaffuk olup olmaması dikkat alınacak. Resul Ekrem Salva Başta onun olmak üzere bütün peygamberlerin vermek isimliğinde saç budur. Ne yapıyorsanız dünyada, ne yapıyorsunuz, ne, ne yapıyorsanız dünyada, işler ahirette sizi mutlu edecek, yüzünüzü akademik şekilde problemize edilebilsin diyor ya. E ben bu kadar zevati görmeyeceğim dedi, çıkacağım daha saharetten haberi olmayan bir patlı bir ve peşin takılacağım. Bunun mavası yoktur. Bir zamanlar Sivas'ta Sevasat, parla, salavatlamak diye bir adet vardı. <gülüyor> Eczan zamanında. Parla, salavatlamak nasıl bir şeydir ki? Adam mesela diyelim ki, e, affedersin öpücüyle e, çift sürüyor. E, yenge de onun arkasında, kucağın sol kolunun altında feneçe veya da işte tuvalun torbası, avucunu üstüne işte, sokuyor, çıkarıyor Kocası sürmüş olduğu çiziye e, veya işte, çizilere gelip işte, Topun taşıyor. ama bunu var ya böyle işte kaset dinleyerek veya volkman dinleyerek veya cd'lere değil ya Allahumma salli ala seyyidina Muhammedinin nebi tamam ve Allahumma salli ala seyyidina Muhammed tohumları savuşturuyor. Kadın veya adam tarlaya tohum ekmiyor. Tarlaya Muhammed Mustafa tohumu yiyor. O tavladan mısır ve buğday bitmiyor. O tarladan evliya bitiyor. Evliya! Tamam mı? Din bak nereye kadar geliyor. Din bak nereye kadar geliyor. Bak din nereye kadar geliyor. Ne? Şimdi niye böyle? Niye şöyle vesaire. E, tarifette bir esas vardır. Usulü zayeden usulden mahrum olur. Her bir yeni bir sistemi vardır. Bir fevaid-i kaidesi, Kuranı vardır. Yaşadırsa sonuç verir. Yaşanmazsa yok. Yok. İmam Azam Ebu Hanife bize bir adam geldi. Ya dedi Ebu Hanife ne güzel namaz kılıyorsun sen de İmam Azam'a. Bidiyorum sana, örüyorum sana, namaza bakıyorum. Namazda mısın, yoksa cennette misin, başka alemde misin? İmriliyorum sana, fakat ben bunu beceremiyorum diyor. Ne oluyor sana diyor belki İmam-ı bu halde. Ne diyeyim, namaza duruyorum diyor. Bizim diyor, küzlerle sürüler, inekler, affedersiniz, koyunlar, tavuklar, horozlar, hepsi aklıma geliyor diyor. E sen nasıl yapıyorsun bu işi diyor, senin de kalın mülkün var. İmam-ı duyuyor ki, ben namaza durdunuz zaman dinetleri, öpüzleri bir ahirete bağlıyorum, Senin gibi kalbime bağlamıyor duruyorum. Tamam mı? Namaz daha kalı. 12 binede para gitmemazan kumane. Ben 8 binimi ancak yapabiliyorum ben diyor. O bile de 4 bin eksik kaldı mesela. E tabi şimdi namaza dur. Ondan sonra işte Leyla, Ayşe, Fatma, Kasanma, Sağa bilmem ne. Geziyoruz böyle dünya yasları. Hatta namaz dışında halletemediğimiz şeylere namaz çözüyoruz mesela. E bu din tabi sonuç vermeyecek. Nasıl olmak gerekiyor biliyor musun? Büyükler diyorlar ki, aç bir insan sofraya nasıl gidiyor? Allah'a ve muhabbeti Mustafa'ya dine böyle bitmek gerekiyor. Kesin kez idam edilmesine karar verilen bir insan idam sehpasına nasıl gidiyor ve artık yani başka alternatif yok. Gidecek yani bitti. İstese de istemezse de bu adam idam edil. İşte idam edilecek olan adamın idam sehpasına gitmesi gibi. Yani nasıl gider ki? Yok bitti. Siz de öyle bitti ki istemene alın diyor. Bak, eyalet İstanbul'da mesela baraj yapmış. İstanbul'a su veren sekiz tane baraj var. 3 tanesi 150 yıllık, 200 yıllık barajdır. Eyalet böyle bir düşünüyor şöyle. Bir bakıyorsun sağa sola vesaire. İstanbul'un nereye bırakırsa? Peki Kabe tarafta diyor? Şu tarafta. Ha bir dakika dur bakalım diyor. Kayaların bir defa jeolojik konumu müsait değil. doğru atıyor. Adam kayayı kesiyor. Ne bileyim oraya bir torna atıyor. Oraya ne yapıyor vesaire ve barajı ona göre tezis ediyor. Suyun atışı istikabedini Kabe'ye doğru atıyor. Mekke'yi mükerremeye doğru. Niye? İstanbul'a akan su Kabe'ye efendim yani böyle teyit veya çatrazdan yok. İslam'da su veren bile? Hürmeten, atıp, peki bile Kabe'ye hürmeten Kabe'ye dolar mısı Yani Müslüman e, imanı ve İslam'ı yaşayabileceği ortamı oluşturmak mecburiyetindedir. Mecburiyetindedir. Mecburiyetindedir. ilk ve son vazide budur. Hemislerin horozları hemisliğinde çok güzel ötüyor. Hayvan orada o ah, akdenizliklerini bir ötüyor bayılınca yakaladır. Evet, üç dakika, dört dakika cici bir hayvan. Ama o ölçmeyi ötmeyi deniz de Al o İstanbul'a. Aynı ilk boros girip kok oh, oh, oh, hayvan orada kalıyor. Ya kimse ne yaptı? Biz İstanbul'a ne oldu sana? Ben de bilmiyorum diyor vesaire denen horozlu, denizliğinin eşyanı denizliği ötüyor. Sivas'ın Kangalı'nda yılanlar yılanlı tedavi merkezi var orada. Allah-u Teala o Kangalı'ya o yöreye bir özellik vermiş, orada yılanları tedavi ediyor. Gidiyorsun kapanmayan yaralar, bilmem şunlar bunlar. Ee, i̇şte birkaç gün, bir, bir, bir, 15 gün gibi ne kalıyorsun orada? Hayvan geliyor, ayağına dolanıyor, yalıyor, malıyor, bir şeyler yapıyor vs. falan filan. Derken senin ayağın iyileşiyor. Amerikalılar bilirler ki şu yılanlardan bir erkek bitişte bir dişi alalım da Amerika'da bunu çiftliğini kuralım, orta aynı işi yapalım diye avdular yılanları getiripler şeye Amerika'ya yok. Hayvan yapmıyor. Meğer 30 kilometreye uzadığın içerisini hayvan tedavi yapabiliyor. 30 kilometreyi çıktı, 30 yok. Hayvan o gitti. Şimdi. Böyle misalleri çoğaltmak mümkün. Bunları alt alta yazıp da topladığımız zaman ne çıkıyor? Yani bugün hayvanlar bile belli iklimlerde, belli atmosferde hayvan özelliğini devam ettirebiliyor. Eee Türkiye'nin bir ortam, Avrupa'ya bir ortam, Amerikan bari bir ortam, hayat belli, Fransa'ya endeksli, Almanya'ya endeksli vesaire. E ee, böyle bir yerde pek imanlı, İslam ve İslam günleri vesaire vs. Bilmem. Bilmem, bilmem. Ama bir defa tağına Ama Allah'tan da ümit kesilmez. için zaten böyle bir araya giriyoruz, konuşuyoruz vesaire falan filan. O bakımdan yani din sadece böyle kuru bir anlayış değil. Bir teoriy değil. Yani kardeşim onların dini onlara bizim dinimiz böyle. Bu tabir bana göre kataktır. Hayır Hayır olmaz. Olmaz. Onun dini vesaire. İslam dedi bu marka. İslam geldi mi? Geldi. İslamdan sonra artık hiçbir dini kalmamıştır. Hiçbir dinin hükmü kalmamıştır. İslam bir defa asla bir yok ki. Asla bir yok ki. Değil ki ha, onun dini vesaire. O onun dini. Bu benim dinim vesaire falan. Yaa. İslam et benim anladığım kadar küçük değil. İslam et benim anlayamadığım yani benim geyiş sana hayalimin bittiği, sözünün bittiği yerde İslamiyet başlıyor. Şahir-i Kürzü'nü resul anlatıyor. Bir beydit de diyor ki, Cenab-ı Hak niye yarattı? Peki ayı niye yarattı? Yıldızı niye yarattı diyor. Hani güneş ne maazzam bir şey, ay ne maazzam bir şey, yıldızlar ne acayip bir şey dese Allah bunları niye yarattı diyor. Yani kainata baktığımız zaman onlardan daha muazzam, onlardan daha efendim, etkileyici, mağlup ya güneş yani kainatı anlatıyor. Diyor ki Allah onları niye yarattı biliyor musunuz diyor. Mirat gitsin de Muhammed Mustafa'nın ayaklarına altına sermek için. Onları ezip diyelim mesela yükseklere yükselmek için mesela. Muhammed Mustafa sağa selle nereden gidiyor şekilde? Ve getirdiği din nereden gidiyor Peki. Biz bu kocalan dini getirdik. Birkaç patiye sıkıştırdık. Nedir mesela diyelim? Sarıktır, cüphedır, şalvadır vesaire. 8-10 sünnet. Halil nisi peki? Halil nisi peki? Halil nisi peki? <gülüyor> İmam-ı Şug'a buyuruyor ki, bizim zamanımızda diyor, sokakta diyor böyle, hareketli hareketli yürüyen bir insan görsek diyor, şöyle zannederdik diyor, bu adam ya hırsızdır, ya Hani çaldı çırptı ondan sonra, ya kafkatçıdır, kafdı götürüyor, onun hırsızı yüz gidiyor veyahut da bu adam Ekrem sallallahu aleyhi ve intikal eden rivayet onunla gazi çirip varıyor. Acaba bir bir hadis bilen var mı? Artık bir hadis bilen var mı? Dedik, ondan hemen hadisi kapayın diye, çabaklarda böyle bir, ölmüş işte veyahut da öleceği anı bekleyen, dermiş misalinde öleceği ya, daha sessiz kadınlar daha hareketliyle ritimli koşuyorlardı. Acaba bir şey bulabilir miyim diye. Şimdi yani bu genellemeden sonra yani özele gelerek diyoruz ki düğünler işte bunlar vesaire bunlara hepsi evet, dinin bir bunlar. Biz buraya yemek yemeye, işte hepimizin bir gelmedik, evde belki daha güzeli vardır. Ama biz buraya Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem şeref iyardı bulmaya geldik. Bizi kabul buyurur Hüsa, ki ümitimizdeki kabul buyurur. Ki böyle bir fitna ortamında ve yani e, Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem bize niye intifak etmesin ki her ne kadar Efendimizin e, mirasına tam sahip çıkamadıysak da çok efendim yani kötü gitmemiz mümkün olmakla birlikte hepsini keersini buraya geldik. Bunların hepsi efendim yani kalite kuyuda alınıyor. Hepsinin hepsi bir raporları tutuluyor. Maman Abdani Kutl-i ki kıyamete kadar naşiden bir talikatını bu bizim yolumuzda tabii isap eden insanlara adlarını, isimlerini, analarını, babalarını söyleyebilirim diyor. Büyük olan ilse de Allah'tır. Abdülhalik gücdüvanı gene herkese söyleyin ihlana, söyleyin ihlana dertçilerden muntazam yapsınlar diyor. Her gün herkesin dosyası bize geliyordu. Bu Allah böyle bir Allah'tır. Yani arşivleniyoruz senin anlayacağın, arşivleniyoruz senin anlayacağın, arşivleniyoruz senin anlayacağın. Her şeyin kralına oynuyoruz. Fakat yine geldik mi ondan sonra başlıyoruz belki yani şuna da gerek bırakmaya gerek vesaire bunun mantığı yoktur. Bu işi bıraktığımız yerden tekrar alıp bizden sonrakilere sıra bir şekilde aktarmaya Cenab-ı Celle Celal'e bizleri muvaffak eylesin. Yani hedefi olmayan hedefi olmayan bir gemi bir gemi sağlam da olsa bu gemi mutlaka batacaktır. Ama ama Geminin eğer hedefi belli ise deniz ne kadar belki hırçın bir deniz olursa olsun, ne kadar dalgalı olursa olsun, ne kadar rüzgarlı olursa olsun geminin gideceği istay belli ise deniz ona yardım edecek, tamam mı ee, efendim? Rüzgar ona yardım edecek ama boşdayız böyle. Gelenizi alıp kapı götüremezler. O zaman bu gemi batacaktır. Tamam. Allah ismi hilal ile maruz kalmaktan. Bizlerin muhafaza eylesin. İmanın kıymeti bir eder. İmanın muhafazası ise bunun yaşanmasıyla ile alakalıdır. Imam-ı ki, buyurur ki Resul-i Ekrem'in sünnetine itibar niyetiyle örneğin bir lahza, kalbile yapmak yani şöyle bir biraz çestirmek bana bin rekat namaz kılmaktan çok daha tatlı geliyor. Bizim gözümüzde resul Ekrem Ekrem'in yaptığı şeyi yapmanın değer ve kıymeti budur. Sen bunu ölçü al, bunu kare kare kare kare kare kare kare büyüt. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemdeki ordu disiplini inceledim bir ara. El ceci vel bi ahdir rasul sallallahu aleyhi ve sellem diye Arapça bir kitap vardır. Efendimiz aleyhi ve sellem'in ordu, peki e, disiplini nasıldı? Plan projesi nasıl oldu? Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ordusu sağdan bir hilal. Soldan bir hilal, bir arkadan bir hilal. Önde zaten komutan var, ordu yürüyor. Efendimiz'in ordusunun tanzim buydu. Şimdi bu nedir peki? Resulü Ekrem'in sünneti. Baktım peki Osman'ın ordu düzenine aynı Muhammed Mustafana gibi. Bunlar yaşadığı müddetçe bak dünyaya hakim olduk. 26 milyon 400 bin kilometreye sahip olduk. Bunlar ne zaman ki peki bu cıvaplar gerçetildi? Ondan sonra bugünkü günlere de öyle gidiyoruz. Allah celle Celaluhu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden mazlum ve ee, şu müşerret Müslümanlara mahrum eylemesin. Fıraksak Kralı Müratör 14. yüzyıl bu adam çok yükseli bir adamdı. Bu adam efendim ee, keyifine göre bir saray yaptırmış. Hayatımdan sonra keyifine göre bunu dayatmış köşemişti. Bundan dikkat sene önce bir Fransız zengin servetinin yani eni boyu belli değil. Adam diyor ki ben ne yapayım, neye değinmem bu servet ediyor Ve karar veriyor. Diyor ki ben aynen Louis gibi, ben aynen Louis gibi bir ev kuracağım. Ve işte Louis'nin aktisvarına döşeyeceğim. Ve onun içerisinde ben Louis gibi yaşayacağım. Bu bana uzun verir. Adam neyse giriyor işe. Her şey bundan iki sene önceki on dördüncü Louis'nin aktisvarına uyku. Fakat fakat bakıyor ki Louis'in 2000 yıl önceki Louis'in ya dağda bitler var. E bu bitlerin de bulunması lazım. Ne ya bu bitlerin efendim bir şeyi nesli kesilmiş? Sonra biyologları buluyor, zoologları buluyor. Diyor ki siz bana diyor şu tür epey biti bulun diyor. E yok efendim bir nesli kesildi. O zaman diyor zıt bit cinslerini bir eşleştirin diyor. Bana da siz bunu buluyor. ve buluyorlar gerçekten. Ondan sonra hızlıt efendim türden bitleri eşleştiriyorlar. Luhi'nin yatağında bulunan bitleri de efendim kendi yatağına koyuyor. Adam yatağa yatıyor. Tabii hafif taşınıyor. Adam diyor ki şimdi ben diyor on dörtücü duyu oldum ben diyor. <gülüyor> Elim gavuru adamı buraya varıncaya kadar geçmişin ikisinden gitmeyi şeref biliyor. Benim dedi garibim sabahlı Muhammed Mustafa'nın satışı var. <gülüyor> esniyor. ya işte bu saat dokuz oldu. Gece saat dokuzda efendim şeyin olur ya. Yani Mustafa'dan basit bir ya vesaire. Yok. Yok. Kazın ayağı öyle değil. Kazın ayağı öyle değil. Kazın ayağı öyle değil. Ammar İbni Racik diye ulemadan bir zat var. Diyor ki 30 seneden beri, otuz seneden beri ben geceleyim kendi elimle yemek yemedim ben diyorlar. Neden? Neden? 30 yıldan beri kız kardeşim benim ağzıma yemek koydu beni getirdi. E sen ne yapıyordun? Ben diyoruz devamlı mı sabahlara kadar diyor. Rasulükten stafaleme mecbur oldun diyor. Benim diyor hadisleri de mı mecburum diyor. Vakit yok yemek yemek kız kardeşim ağzıma sordu. Ben bu anlatmaz tabayi yazma çalışıyordum ben diyor. Bak sana bir kelime şadet geldi, sana bir kelime-i geldi, sana bir takım şeyler geldi, ama bunun var ya, bunun var ya, maliyeti var ya, maliyetin ifade, ed. rakam yetmez, rakam yetmez, rakam yetmez. İbn-i Adel-Attelani, tenzib-i tenzibinde İmam-ı Bukhari'nin üstadı var, Yakup ibn Süleyman'dan bahsediyor. Yakup ibn Süleyman, hakikaten yani müthiş bir alim, nokta deposu yok. Vallahi Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem meşguliyet için diğer yer geziyor. Ben de dize intikal eden ilmi de kontrol etmeye çalışıyorum. Hadis yok vesaire. ne varsa ne biliyorsan milen. Resulekem sallallahu aleyhi ve sellem sahada daire, hepsine bakıyor öyle zoom yapıyor zindan diye can. Veya orada Allah'ların delil altı işe bariye yutan cemileri var ya. Bariye yakalıyor, celi altan evi oluyor. E, bu tarzda kontrole çıkartayım. Ve laf yesef'le adam, Rasulü'l-Hekm e, sanki böyle emer gibi bir adam. Her şeyi dediği burada yolda ediyor ve neticede her şey gidiyor. Ya, nefsinde kış, Şubat nefsinde mesai ortası ya çok fena kesiyor. Kuru soğuk yok orada. Ve, ve odun yok, şu yok, bu yok, taraf yok, pul yok, dibe vuruyor zindalarımıza. Neticede oturuyor ağlıyor dedi ben ne yapacağım ben şimdi burada? Millet beni bekler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşkına çıktım, yollarda kaldım mesela ve ve ağlamaya başlıyor. Ağlıyor, ağlıyor fakat yaşlar dondu ve gözlerini kaydı. Eyvah. Şimdi ne olacak peki? Gözüm vardı, de gitti mesela. Derken diyor, böyle diyor. Kendinden geçtim diyor. O adam diyor, orası nekten sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Biliyorum. Ya bu ne var? Ne oldu sana? Anlattın ya Rasulü Eklem sallallahu ya böyle böyle oldum, senin için diğer diğer işle geziyorum. Ondan senin aşkına ben yollara bekliydim ya Rasulullah, her şeyi tükettim kaldım ondan sonra. İşte, bir otur dayı alamadım ya Rasulullah, de bittim ya Rasulullah. Ağlarken de gözlerimi kaybettim. Rasulü Eklem sallallahu aleyhi ve sellem durur gittim. Yaklaşma Yaklaş. şu ya, parmağıyla şu orta parmağını şöyle gözlerime Tut, tuttu. Gözlerim can gibi gördü. Tamam mı? Tamam O peygamber gene bize hirmete atır. Allah'a lakin iyiliğe layık olma bedesi var. Biz işte öğleden sonraki sohbeti divin gibi eğer bu emaneti taşıyabilecek bir kıvama gelirse, katlarımız buna elverişli bir gelişim sağlarsa Allah-u Teala niye bizi etsin ki Bundan da alamadı ki müminine inanmıyor sanmışsınız. Bu iş yapacak yeteki imam da kapı var şu an. Göçebe tahtları tam eee olmadığı zaman tahtlar takır tutuk takır tutuk takır tutuk takır tutukla şekilde yürüyecek. Orede bu zaman varsa Allah rahmetylesin Medine'yi müdafaa etti İngilizlere karşı. Sonunun derbest netliklediği İngilizler ve mal ve yaşında ana Medine'den ayrılırken kılıcını Resulü Ekrem, Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Ravza-i Mutaharası'na emare bıraktı. Tamam mı? Deden kılıcını alıp da onunla birlikte hadi bana eyvallah deyip gitmedi. Kılıcını orada bıraktı. Allah Celle Celaluhu bu işi bıraktığımız yerden alıp tekrar belki bizden sonrakilere bulaştıracak şekilde dinamizm yakalamaya Bizlere muhafaza edecek. <gülüyor> Niçin? Evden ve Allah emri değildir. Rasuleklemi kuvveti müsünlere bilir. Ama şu bağlamdan gidersen, vay tutuyor, o Eğer onu tabi, ona tabi olursanız, idare buldu, noz. Dersen yani e, itaime Allah'ın emri gibi oluyor bu, değil mi? İtah, eğer genel itaaf var ise, eyvallah, e, Sünnede belki yani e, e, itibasisi icat nasıl olacak ki? O mantıkta gidersek sanki, sanki zünnet diye bir şey yoktur ya. Ve dava i ki bir insan, bir insan dediği bilinçli ve şiurlu olarak Müslüman'ın sakalının kelime laf söylese bu dinsizdir. Bu zünnlıktır. Bunun nikahı düşmüştür. Bunun genelisi kılınmaz. Kırkızluları bile bu Müslüman kabristan'a derdilmez. Sakalın tepki ehliyeti bu derdilmesi mühittir. Niye? Sakal çünkü tevakıran sabit olmuş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sürü hadislerle Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve olduğu tefsir edilmiştir. Birisi kalkar da, sakal konusunda, sarı konusunda hıdı, hıdı hıdı yaparsa bunun tecrübe iman, tecrübe nikah yapması lazım. Şu nokta mühimdi. Görüncüsü yanlış bir din imajı oluşturulmuştur. Vatihi darıtmayacak, Amerika'yı kültür edecek şekilde, işte bir nostalji takılıyoruz falan. Eğer işte mal işleyen bir kesimin, yani belli bir kesimin işlerden dünyanın kursu, kimisi diskoda evler, kimisi camide vesaire deyin, bu ekleme getirildi. Layık İstanbul dediler, bilmem ne işler, kökten incilediler, şunu diyorlar, bunu diyorlar vesaire. Euroistan diyorlar, diyorlar, diyorlar, diyorlar vesaire vesaire. Peki Hedefler ne? Hedeflerine şudur. Papa eksenliği, Papa'da benzeyen bir hoca, kiliseye benzeyen bir cami, Hristiyan'a benzeyen bir Müslüman, Hristiyan toplumuna benzeyen bir -E, Müslüman toplumu, ama Hristiyan'a benzemek şartıyla. Böyle bir yapılarla öngörülüyor. Yani şu an biz, affedersiniz, kesilecek halini bekleyen bir kurbanlık koyun gibi görülüyoruz. Hayvan efendim Hasan ibni Abdullah dediği gibi hayvan biraz sonra kesilecek, e, bizim direkt kafedermiz hala yem yemekle meşgul. Kuzu hala yem yemekle meşgul. Fırınlar ateşlendi, bıçaklar bilelendi, bu hayvan kesilecek, tamam mı? Ama bizim kurbanlık hayvan hala yem yemekle meşgul. Acaba biz öyle miyiz?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 milyar dolar. 600 milyar dolar. Öyle 50 sene çıkan petrolü tamam mı hiç kendisi atacak oradan çıkan petrolü Amerika'ya derse tamam mı gene borcunu kapatanıyor. Bu kadar canlar gitti. Bu kadar ne bileyim işte e, insanlar telef oldu. Şu oldu, oldu. Daha da ne olacak belli değil vesaire. Sonra da kazan kazansan bile kazandık vesaire. E, o hapishanede peki işkence gören bir kızın feryadı var ya bir kızın feryadı bile bizim yüreğimizi tilhum etmesi gerekirken Filistin zindanlarında şu an 286 tane Filistinli var. İsrail'in peki cinsel tatislerinden maruz kalıyor. Benim burada düğün yapma hakkım yok. Benim burada şu efendim bunun batansızı diye mi hakkım yok. Ya. Aynı maalesef maruz kalsan peki eğer birileri pekini alaması gereken bir ortamda şu düğünü yapsa sen peki ne yaparsın? Ben zindandayım sen düğün yapıyorsun ne saniye değil mi? Hani eğer çocuk erken çocuğunu söylemek gerekirse soran budur. Bu yüzden olması demek istemiyorum ama insan bir neşeyi yaşarken haklı olarak yaşaması lazım değil mi? Ona nasıl çalışırız biz? Allah'ın Teala kardeşlerimize de medede inayet etmesin. Ve onlardan gereği gibi biz ibret alıp ona göre yapılanmaya bizler muvaffak eylesin. Biz buraya kimi yolunda olduğumuzu göstermek için geldik. Muhammed Mustafa, <gülüyor> Allah'ın <"Sallallahu anh"> eser demek. <gülüyor> Aşk, şirk kabul etmez. Aşk, ortak kabul etmez. Aşk, pazarlık kabul etmez. Aşk, mazeret kabul etmez. Seviyorsan sevdiğine bedel edeceksin. Eee, evet, malın zekatı mal vermektir. Paranın zekatı para vermektir. Aşkın zekatı can vermektir. Seviyorsak Muhammed Mustafa'yı, ama evlenme sünneti, ama diğer sünnetleri bayağı bunların peki mutlaka ve mutlaka yerine gelmesi gerekiyor, gerekiyor, gerekiyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanında 26 tane gemi aşya gömdürüldü. Kendonuz ile bu sene bu sene pusulan bir teleketelema varsa Müslümanlar. Çok darda kaldılar, kanun substansiyen burdan daha Endonezya'ya kadar 26 tane gemi gönderdi. Bu gemiler var ya, elde çekiliyor ha, Çizgi, motor bilmem ne, nükleer enerji vesaire, yok ya, elde çekiliyor. Niye? Orada Müslüman kardeşlerimiz var, onlar belki ki yani mağdur olmasın diye. Her türlü erzak yardımı yaptılar vesaire. Oradaki insanların dede, kol kanat oldu. Sonra akşetler dediler ki e, ya Yahudetler siz Osmanlı Devleti olarak ne hali hikmetli insanlarsınız, ne hali hikmetli insanlarsınız. Bak bize ne acayip iyilik yaptınız. O da kaç? Bin, bin öte temsilci haa kolla çekilen gemiler verseniz bu yardımını da geçebilirsiniz. O dalgalara açtınız, geldiğinizde sayın. Size diyorlar, bizim teşekkürümüz Ne olacak? Bize bu iyiliği yaptınız. Peki biz de ne yapalım? diye diyor ki, abi bir şey istedim siz diye mübarek gecelerde diyor, böyle diyor ki ne pişirin diyor. Fakir-i Fukare, dağın, sevabını diyor. Ve sürekli sallallahu aleyhi hediye edin diyor. Bizden eten bir sürekli olsana diyor o kadar. o kadar. Eğer Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in kabir kıymeti böyle dirilmeseydin, o insanlar böyle çalışmasaydı, şimdi bizim hiçbir sünnetten haberimiz ve nasilimiz olmayacak allah Teala bu bağlamda efektimizin sünnetlerini ihya'ya bizleri muvaffak eylesin. Aşkın bedeli neyse onu gereği gibi yerine getirmeyi bizleri muvaffak eylesin. Zat-ı pavlun eylemiş Haydi emlilâ Ya Resulullah sana yandım aşkınla tarasım terbana ey yuro enbi yanar serveri ve kudan seni sevdiği bey zamberi cana beri ya resulullah misrakan Kimler için durdun? Kendin görmek istersen, nola mektalatın? Yarın surluğla müşterkansana, yandım aşkınla, vazı babet hey, Rasulü cibriya, vazı. içibar içibar içi var haber